Mümin Suresi, Nedim 229. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, en iyi bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çok çetin olan, bol nimet ikram sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Dönüş yalnızca onadır. Allah'ın ayetleri hakkında sadece kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler tartışır. O halde onların beldeler içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh toplumu ve onlardan sonraki bir takım karşıt grup yalanladı. Her ümmet kendi elçilerini yakalamak için girişimde bulundu. Onunla hakkı batılla iptal etmek için mücadele ettiler. Ben de onları yakalayıverdim. İşte azabım nasıl oldu? Ve işte böylece kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler üzerine, Rabbinin, şüphesiz onlar ateşin asabıdır sözü hak oldu. Necm 230 En büyük tahtı taşıyan, bir de en büyük tahtın dış kenarından olan kimseler, Rablerinin övgüsüyle birlikte kendisini noksan sıfatlardan arındırırlar ve ona inanırlar. İman etmiş kimseler için bağışlanma dilerler. Rabbimiz, sen rahmetle bilgice her şeyi kuşattın. Onun için tövbe eden ve senin yoluna uyan kimseleri bağışla ve onları cehennemin azabından koru. Rabbimiz, Onları ve onların atalarından, zevcelerinden ve soylarından salih olan kimseleri, kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine girdir. Şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan ve en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisisin. Onları kötülüklerden de koru. Ve sen her kimi kötülüklerden korursan artık o gün elbette ona rahmet etmişsindir. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Necm 231 Şüphesiz kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimselere seslendir. Elbette Allah'ın buzu kendinize buzunuzdan daha büyük. Zira siz imana davet olunurdunuz da küfrederdiniz. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek dururdunuz? Kafirler dediler ki Rabbimiz sen bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkışa bir yol var mı? İşte bu şu sebeptendir. Siz bir ve tek olarak Allah'a davet edildiğiniz zaman küfrettiniz, inanmadınız. Ona ortak koşulunca da inandınız. Artık hüküm o çok yüce ve çok büyük Allah'ındır. Necm 232 Allah size alametlerini, göstergelerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ve ancak gönülden yönelenler öğüt alırlar. Öyleyse kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler hoşlanmasa da, dini sadece kendisine ait kılarak Allah'a dua edin. O, dereceleri yükseltendir. En büyük tahtın, en yüksek mevkiin sahibidir. O, buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden, kendi işinden olan vahyi, kullarından dilediğine bırakır. O buluşma günü onlar meydana çıkarlar. Kendilerinden hiçbir şey Allah'a karşı gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir? Sadece tek ve kahredici olan Allah'ındır. Bugün her kişi kazandığının karşılığını alacaktır. Bugün haksızlık diye bir şey yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Yaklaşan gün hakkında da onları uyar. O zaman kalpler yutkunarak, dehşetten ürpererek gırtlaklara dayanmıştır. Şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimse için ne sıcak bir dost vardır ne de itaat edilecek bir destekçi, yardımcı, iltimasçı. Allah, gözlerin hainliğini ve göğüslerin gizlediğini bilir. Ve Allah, Hakkı gerçekleştirir. Onların, onun aslarından yalvardıkları kimseler hiçbir şeyi gerçekleştiremezler. Şüphesiz Allah en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir. Necm 233 Onlar yeryüzünde gezmediler mi ki kendilerinden önceki kişilerin sonları nasıl olmuş görsünler? Onlar yeryüzünde kuvvetçe ve eserce kendilerinden daha çetindiler. Yine de Allah onları günahları sebebiyle alıverdi. Ve kendileri için Allah'tan koruyan biri olmadı. İşte bu şu sebepledir. Kendilerine elçileri apaçık delillerle geliyorlardı da onlar küfrettiler, inanmadılar. Bunun üzerine Allah da kendilerini alıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, Cezalandırması çok çetindir. Netim 234. Andolsun ki Musa'yı Firavuna, Hamana ve Karuna ayetlerimizle ve açık bir delille elçi olarak gönderdik de onlar bu bir sihirbaz, büyük bir yalancıdır dediler. Böylece Musa katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman onlar. Musa ile birlikte iman etmiş kişilerin oğullarını katledin. Eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştirin. Kadınlarını ise sağ bırakın dediler. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin düzeni boşa çıkmakta olandan başkası da değildir. Ve Firavun, bırakın beni, öldüreyim Musa'yı, o da Rabbini çağırsın. ''Şüphesiz ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veyahut yeryüzünde kargaşa çıkarmasından korkuyorum.'' dedi. Musa da, ''Şüphesiz ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim Rabbim ve sizin Rabbinize sığınırım.'' dedi. Ve Firavun ailesinden imanını saklayan bir baba yiğit adam, ''Bir adamı Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz?'' Halbuki o, Kesinlikle size Rabbinizden delillerle gelmiştir. Ve eğer o bir yalancıysa bir bakarsın ki onun yalanı kendi aleyhine oluvermiştir. Ve eğer doğruysa size yaptığı tehditlerin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah aşırı giden bir yalancı kişiye kılavuz olmaz. Ey toplumum! Yeryüzünde açığa çıkmış olarak bugün yönetim sizindir. Peki... Eğer gelecek olursa Allah'ın hışmından bizi kim yardım edip kurtarır dedi. Firavun, ben size görüşümden başkasını göstermiyorum ve ben sadece size reşitliğin akıllı olmanın yoluna kılavuzluk ediyorum dedi. Yine iman etmiş olan kimse, ey toplumum! Şüphesiz ben sizin hakkınızda ahsabın günü benzerinden, Nuh toplumunun, adın, semudun ve daha sonrakilerin maceralarının benzerinden korkuyorum. Ve Allah kulları için bir haksızlık, yanlışlık istemez. Ey toplumum! Şüphesiz ben size gelecek o çağrışma, bağırışma, kaçışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizin için Allah'tan koruyan biri yoktur. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Ve andolsun ki bundan önce size Yusuf delillerle gelmişti. O zaman da onun size getirdiği şeylerde şüphe edip durmuştunuz. Sonunda o öldüğünde de bundan sonra Allah asla elçi göndermez demiştiniz. Allah şu kendilerine gelmiş bir güç olmaksızın Allah'ın ayetleri, alametleri, göstergeleri hakkında mücadele eden, aşırı giden, şüpheci olan kişileri işte böyle şaşırtır. Bu durum Allah katında ve iman edenler yanında buğz olarak büyüktür. İşte Allah her böbürlenen zorbanın kalbi üzerine damga basar dedi. Ve Firavun Ey Haman! Sebeplere, göklerin sebeplerine ulaşmam için bana bir kule yap da Musa'nın ilahının ne olduğunu anlayayım ve şüphesiz ben onun yalancı olduğu kanısındayım dedi. İşte böylece Firavun'a amelinin kötülüğü süslü gösterildi ve yoldan çıkarıldı ve Firavun düzeni yalnızca kayba zarara uğratıp acı çekme içindedir. Yine iman etmiş olan o kimse, Ey toplumum, bana uyun ki size akıllı olmanın yoluna kılavuzluk edeyim. Ey toplumum! Bu bayağı hayat ancak geçici bir kazanımdır. Ayretse kesinlikle durulacak yurdun ta kendisidir. Her kim bir kötülük yaparsa ona ancak yaptığının bir misliyle ceza verilir. Ve erkek veya kadın her kim mümin olarak düzeltmeye yönelik iş işlerse artık onlar orada hesapsızca rızıklanmak üzere cennete girerler. Yine ey toplumum! Bana ne oluyor ki siz beni ateşe davet ediyorken ben sizi kurtuluşa davet ediyorum. Siz beni Allah'a inanmamaya ve benim için hiç bilgi olmayan şeyleri ona ortak koşmaya davet ediyorsunuz. Ben ise sizi o güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Hiç inkar edilemez ki gerçekten sizin beni kendisine davet ettiğiniz şey dünya ve ahirette kendisine bir çağrı olmayan şeydir. Ve şüphesiz dönüşümüz Allah'adır ve Şüphesiz sınırı aşanlar cehennem asabının ta kendileridir Artık siz benim sizin için söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız ve ben işimi Allah'a havale ediyorum Şüphesiz Allah kullarını en iyi görendir dedi Sonra Allah o mümini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu Biravunun yakınlarını ise Azabın kötüsü ateş kuşattı. Onlar sürekli olarak ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı günse, Firavun'un yakınlarını azabın en şiddetlisine sokun. Necm 235 Ve onlar, Ateş içinde birbirleriyle tartışırlarken, Zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara, Şüphesiz bizler size uyan kimselerdik. Şimdi siz bizden, Ateşten bir bölümü savabiliyor musunuz dediler. Büyüklük taslayanlar şüphesiz hep onun içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında hükmünü vermiştir dediler. Ve ateş içindeki kimseler cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden azaptan biraz hafifletsin dediler. Bekçiler size elçileriniz açık kanıtları getirmediler miydi diye sorarlar. Onlar evet getirmişlerdi derler bekçiler öyleyse kendiniz yakarın derler kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve rabbliğini bilerek reddedenlerin yakarması sadece şaşkınlıktadır boşa çıkmıştır necm 236 şüphesiz biz elçilerimize ve iman etmiş kişilere şu basit dünya yaşamında ve şahitlerin kattığı şahitlik edecekleri günde kesinlikle yardım ederiz o gün şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere özür dilemeleri yarar sağlamaz. Ve onlara dışlanarak mahrum bırakılma vardır. Yurdun en kötüsü de onlar içindir. Ve and ki biz, temiz akıl sahiplerine bir yol gösterici ve bir hatırlatma olmak üzere, Musa'ya yol gösterme verdik ve İsrailoğullarına o kitabı miras bıraktık. O halde sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Günahın için affedilme iste. Sürekli olarak Rabbinin övgüsüyle birlikte kendisini tüm noksanlıklardan arındır. Şüphesiz kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri, alametleri, göstergeleri hakkında mücadele edenler, onların göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın. Şüphesiz O en iyi işiten de en iyi görendir. Elbette göklerin ve yerin oluşturulması insanların oluşturulmasından daha büyüktür ama insanların çoğu bilmiyorlar. Ve kör ile gören eşit olmaz. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış olanlar ve kötülük yapanlar da eşit değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Şüphesiz o kıyamet kopuşanı elbette gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmıyorlar. Ve sizin Rabbiniz bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Şüphesiz bana kulluk etmekten büyüklenen kimseler yakında horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir dedi. Allah içinde dinlenesiniz diye geceyi, Göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için ayarlayandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı bir armağan sahibidir. Velakin insanların çoğu verilen nimetlerin karşılığını ödemezler. İşte her şeyin oluşturucusu Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O halde nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini bile bile inkar eden kimseler böyle çebiliyorlar. Allah sizin için yeryüzünü bir karargah, göğüde bir bina yapan, size şekil veren ki şekillerini ne de güzel vermiştir ve sizi temiz şeylerden rızıklandırandır. İşte o Rabbiniz Allah'tır. İşte alemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir. O diridir, ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Bu nedenle dini sadece onun için arındıranlardan olarak ona dua edin. Tüm övgüler yalnız alemlerin Rabbi Allah'adır, başkası övülemez. De ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, şüphesiz ben sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınıza kulluk yapmaktan kesinlikle men edildim ve ben alemlerin Rabbine teslim olmamla emrolundum. O, sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlar olmanız, adı konmuş bir süreye ermeniz, ve de aklınızı kullanmanız için, sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir embriyondan oluşturandır. Sonra o sizi, zayıp, ufak tefek bir çocuk olarak çıkarır. Sizden kimi de, daha önce vefat ettiriliyor, geçmişte yaptıklarınız ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınız bir bir hatırlatılıyor. O yaşatır ve öldürür. Artık o bir emir gerçekleştirince artık ona sadece ol der de o hemen olur. Necm 237 Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanları görmedin mi, hiç düşünmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Kitabı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlar, elbette ileride boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya sürülüp, sonra ateşte yakılırlarken bileceklerdir. Sonra onlara, Allah'ın aslarından ortaklar koştuğunuz şeyler nerededir denir. Onlar, bizden kaybolup gittiler, aslında biz zaten önceleri hiçbir şeye yakarmıyorduk derler. İşte Allah, kafirleri, Kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenleri böyle saptırır. İşte bu, yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenmenizden ötürüdür. Orada sürekli kalmak üzere cehennem kapılarına girin. İşte büyüklenenlerin durağı ne de kötüdür. Necm 238 Artık sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Artık onlara yapıp durduğumuz tehdidin bir kısmını sana göstersek de veya seni vefat ettirsek, geçmişte yaptıklarını ve yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırsak da onlar yalnızca bize döndürüleceklerdir. Ve andolsun ki biz senin önünden nice elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, onlardan kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi Allah'ın izni, bilgisi olmaksızın bir alamet, gösterge getiremez. Artık Allah'ın emri gelince de hak ile gerçekleştirilir. Batılcılar işte burada kayba, zarara uğrayıp acı çektiler. Necm 239 Allah onlardan bir kısmına binesiniz diye sizin için hayvanları yaratan, ayarlayandır. Onların bir kısmından da yiyorsunuz. Ve sizin için onlarda daha nice menfaatler vardır. Ve Allah onların üzerinde gönüllerinizdeki bir arzuya erersiniz diye hayvanları yaratandır, ayarlayandır. Ve siz onlar üzerinde ve gemiler üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size alametlerini, göstergelerini gösteriyor. Peki şimdi Allah'ın alametlerinin, göstergelerinin hangisini tanınması hale getirirsiniz? Necm 240 Daha yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş bir bakmazlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok hem de kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlerinin sağlamlığı bakımından daha çetindiler. Öyleyken o kazandıkları şeyler kendilerine yarar sağlamadı. Ne zamanki elçileri onlara açık delillerle geldi kendilerinde bulunan bilgiden dolayı şımarıklık etmişlerdi. Halbuki o, alay ettikleri şey onları kuşatmıştı. Sonra da ne zaman hışmımızı gördüler? Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri kabul etmedik dediler. Ama hışmımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine yara sağlayacak değildi. Allah'ın kulları hakkındaki sürüp giden tutumu. İşte kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler burada kaybettiler, zarara uğradılar.